Yazıntı Dergisi 2006 Yılı Haziran Sayısı Başyazı Belki Bir Gün Biz De Dirileceğiz Yıllar Var Ki Bu Mamum Coğrafyada Hemen her zaman bir diriliş esintisi ve fevkalâdeden bir sur sesi bekleyip durduk. Allah daha fazla bekletmesin. Fakat biz yitirdiğimiz değerleri elde edeceğimiz güne kadar hep böyle aktif bir bekleyiş içinde bulunmaya kararlıyız. Ama acaba böyle önemli bir beklenti adına mevcut donanımımız, metafizik gerilimimiz, hak karşısındaki duruşumuz yeterli mi? Değilse böyle pasif bir duruşa beklenti denmeyeceği açıktır. O halde eğer beklediğimiz ba'del mevt, duyguda, düşüncede, kalbi ve ruhi hayatta kendimiz olma şeklinde bir diriliş unvanı ise ki öyle olduğunda şüphe yok, beklentilerimizle beraber durumumuzu bir kere daha gözden geçirmemiz icap edecektir. Zira... Hali hazırdaki tavır ve davranışlarımızla beklentilerimiz arasında illiyet kanununa göre bir tenasübün bulunması olmazsa olmaz esaslardandır. Aslında bu büyük beklenti cahillere, mefkûresizlere, dava düşüncesinden mahrum olanlara ve hikmet fakirlerine göre bir iş değildir. O, ilmi irfan erbabına ve hakikate adanmış ruhlara göre bir gayeyi hayaldir. Eğer bir gün makus talihimiz değişecekse, şartı adi planında Allah'ın izniyle işte bu kahramanların eliyle değişecektir. Şimdiye kadar hep öyle oldu. Allah bilir bundan sonra da yine öyle olacaktır. Öyle olacaktır ve harici dahili düşmanlar saldırılarına devam edecek. Dostlar beklenen vefayı göstermeyecek. Tahribatları tahribatlar takip edecek. Ruh ve mana köklerimiz sürekli hırpalanacak, gönüller sevgiye hasret gidecek, her yanda ölüm iniltileri duyulacak ve tabi bunca olumsuzlukların yanında her yana hayat üfleyen diriliş süvarileri de hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Tarihin değişik dönemlerinde bizim coğrafyamızda çok farklı kırılmalar, dökülmeler yaşandı. Defaatle insanımıza zehir içirildi ve onun gözlerine kezzap döküldü. Milli ve dini değerleri elinden alınarak ona gurbetlerin en acısı yaşatıldı. Güneşi çalındı, ayı söndürüldü ve iç içe küsuflara maruz bırakıldı. Onun bir yandan düşman cefasıyla kıvranırken, diğer yandan da dost vefasızlığıyla inlemesi hiç mi hiç eksik olmadı? Yıkılıp giden şer güruhunu arkadan yenileri takip etti ve her zaman gelenler gidenleri arattı. Öyle ki ne müstebit tiranların baskıları sona erdi ne de din düşmanlarının kin ve nefreti. Sona ermedi ve bu dünyayı onun hakkında cehenneme çevirdiler. Bugün de hiçbir şey değişmeden aynı tegallüpler, tahakkümler, tasallutlar devam etmekte. İnsanımızın ümit ışıkları söndürülmeye çalışılmakta. Hak ve adalet çiğnenmektedir. Fert, devlet, devletler ve toplumlar olarak inandığını yaşamak isteyenlere fırsat verilmemekte. Hatta onlara engizisyon uygulanmaktadır. Tabii bütün bunlara rağmen göz doldurucu bir keyfiyette olmasa da, gelecek adına vaat ettiği değişik buğutlardaki basu ba'del mevtleri işaretleyen ümit meşaleleri de par par yanmakta ve her şeyi sevgiye ve saygıya göre yorumlayan günümüzün o aydınlık ruhları onca gayz, nefret ve tecavüzlere takılmadan ve hız kesmeden yüksek insani değerlerimizi ihya istikametindeki yolculuklarını devam ettirmektedirler. Aslında Allah hiçbir zaman baskıcı zalim ve tiranlara karşı kapısının sadık kullarını İnayetini üzerlerinden eksik etmesin, yalnız bırakmamıştır. Gerçi yer yer batıl düşünce çevreyi gürültüye boğmuş. Sürekli esmiş savurmuş, etrafta panik hasıl etmeye çalışmış. Hakkın sesini soluğunu kesmek için yapmadık şeyi bırakmamıştır ama toplumdaki sinmeler de hep gelip geçici olmuş ve arkasından hakikatin sesi daha bir tiz perdeden duyulmaya başlamıştır. Allah bazı dönemlerde zalimlere mehil üstüne mehil verse de çok defa gayretullaha dokunma durumlarında onları derdestedip cezalandırmış, mazlumları tutup kaldırmış ve onlara derlenip toparlanma yollarını göstererek böylelerini ilmi, içtimai, akli, kalbi ve ruhi diriliş yollarına uyarmıştır. İşte Allah'ın tutup desteklediği, destekleyeceği bu kimseler bugün olmasa da çok yakın bir gelecekte sevgiden ve merhametten oluşturdukları değişik enstrümanlarla ruhlarında sürekli köpürüp duran o derin şefkat hislerini mutlaka seslendirecek. Bulundukları her yerde birer siyanet meleği gibi karşılaştıkları mazlumları, mağdurları kucaklayacak. Bütün zalimlere, tiran bozması müstebitlere ve o acımasız gaddarlara bugün sizi kınayıp serzenişte bulunacak değilim, değiliz. Allah ettiklerinizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf suresi 12 bölü 92 Diyecek ve o zamana kadar hep kan düşünmüş, kan konuşmuş, kan dökmüş ve kan içmiş en kanlı delilere dahi sinelerini şefkatle açmadan geri kalmayacaklardır. Evet, bir gün mutlaka böyle engin bir rahmet tecellisini temsil edecek olan o mefkure insanları, o iman ve aksiyon kahramanları ve o Allah'la münasebetlerinde temkin ve teyakkuz erleri, tecessüm etmiş birer inayet şeklinde dört bir yanda belirecek ve bize kase kase diriliş şerbetleri sunacaklardır. Şimdi eğer Allah böyle bir dirilişi bu tür seviye insanlarıyla gerçekleştirecekse, İlk defa sebepler planında onları bahsedecek. Sonra da mukadder görünen o umumi basu ba'del mevd de hepimizi ihya edecektir. Gayesiz ve hedefsiz müminlerin, his ve heyecan yorgunu kimselerin, kendileri tam diri olmadıkları gibi, diriliş adına başkalarına bir şey ifade etmeleri de söz konusu değildir. Bir kere Allah, kendisine yürekten yönelen kimseleri ihya edeceği ve bu kimseleri başkalarının dirilişine vesile kılacağı vaadini, onların peygamberane azim ve kararlılığına bağlamıştır. Bunlar sarsılmayacak bir imana sahip, durdukları yerde hep sağlam duran, sağdan soldan gelen tazdikleri asla aldırmayan, bela ve musibetler karşısında hiçbir zaman sarsılmayan, Aksine, çevrelerindekilere karşı her zaman moral kaynağı olan, hizmet ve vazife anında ta ilerilerin ilerisinde bulunan, ücret ve mükafat takdirlerinde ise gerilerin gerisine çekilerek, sessizlik murakabesine dalan, öyle samimiyet abideleridir ki, Allah özel bir teveccühte bulunacaksa işte bunlara bulunur. Ve birilerine hayat nefh edecekse, onların soluklarıyla eder. Zaten, kendilerini insanlığın ihyasına adamış bu ba'sü ba'del mevt kahramanları, Allah'ın onlara ihsan ettiği kabiliyet ve kapasitelerini, mefkurelerini ikame etme istikametinde son santimine kadar kullanmada kararlı, hep en yüksek fedakarlık hisleriyle kanatlı, üzerlerine aldıkları emaneti görüp gözetmede olabildiğine emin, her zaman derin bir teslimiyet duygusuyla hakkın takdir ve teveccühlerini aktif bir sabır içinde beklemektedirler ki, Gerçekten Hakk'a adanmış bir ruhun yapması gerekli olan da işte bunlardır. Böyleleri derlenip toparlanmak, doğrulup ayakları üzerinde durmak adına ifa etmeleri gereken her şeyi yapsalar da, sonucun bir vakti merhunu olduğu realitesine binaen, yıllar ve yıllar boyu beklemesini de bilir ve asla paniğe kapılmazlar. Evet bazen bütün sorumluluklar yerine getirilmiş olmasına rağmen, Doğrulup kendini ifade etme ve bir diriliş eri olduğunu ortaya koyma hemen gerçekleşmeyebilir. Bu bazen diriliş bekleyen kimsenin henüz tam kıvamına ulaşamayışından, ulaşıp bütün enerjisini kendi ruhunun abidesini ikameye tekzip edemeyişinden kaynaklanır, bazen de üzerine lazım olmayan şeylerle meşgul olup dağınıklığa düştüğünden, konunun vetireye farklı düşmesine sebebiyet vermiş olabilir. Aslında dirilip kendimiz olmamız bir ilahi atıya ise ki öyledir, henüz o atıya'yı taşıyacak güce ulaşamadan verildiği takdirde, kadri bilinemeyeceği için gelmesiyle gitmesi bir olacak ve telafisi çok daha güç, yeni bir kısım mahrumiyetlerin yaşanmasına sebebiyet verecektir. Ayrıca eğer Cenab-ı Hak maddi manevi lütuflarını insanların iradelerinin hakkını vermelerine bağlamışsa ki, biz öyle olduğuna inanıyoruz, onlar imkanları dahilinde olan her şeyi değerlendirecekleri ana kadar, muhtemelen ilahi teveccüh de gecikmiş olacaktır. Bu konuda diğer bazı hususlar da şunlardır. Bazen bu yolun yolcuları, kendi güç, kuvvet ve kabiliyetlerini her şeyi sayıp, onlara güvenme gafletine düşeceklerinden veya düşme durumunda bulunduklarından, Cenab-ı Hak onları şirkten sıyanet etme adına, her isteyip dilediklerini hemen vermez ve cebri lütfi bir tevcihle onların yüzlerini tevhide çevirir. Bazen de her şey yerli yerinde olmasına rağmen, diriliş erlerinde tam bir teveccüh olmayabilir. İşte böyle bir durumda Cenab-ı Hak onları değişik baskı, saldırı ve taziklere maruz bırakarak, ızdırar ruh haletiyle kendine yönelmeleri, ve bir muztar içtenliğiyle ona içlerini dökmeleri için, belli bir süre onların diriliş gayretlerine aynı cevap vermez. Bazen de bu diriliş erleri, şöyle böyle, belli bir kısım dünyevi beklentiler içine girip, gönüllerini makam, mansıp, paye, ikbal düşüncelerinden arındırıp, tam bir hasbilik ortaya koyamayabilirler. Bu açıdan da böyleleri bütün bütün agyar mülahazasından sıyrılıp halisane bir teveccühle ona yönelecekleri ana kadar diriliş nefasını da elde edemeyebilirler. Bütün bu hususların yanında bu yoldaki hasların hamlardan ayrılması, zalim ve gaddarların da toplumun her kesimi tarafından bilinip tanınması çok önemlidir ve böyle bir ilahi imhalle her zaman yanılabilen ve yanıltılabilen yığınların bazılarında ehri ilhada taraftarlık hissiyle bu biraz da her şeyin ayan beyan ortaya çıkmamasından kaynaklanır. Basu badel meft kahramanlarına karşı tavır almalar olabilir. Bu itibarla ak kara birbirinden ayrılacağı, alim ami herkesin nerede durduğu, duracağı belli olacağına kadar herkese bir teemmül fırsatı verilir. Dolayısıyla netice de biraz gecikmiş olur. Sebep ne olursa olsun, bize kurallarına göre ve hikmet dairesinde vazifemizi yapıp, ötesini Allah'a havale etmek düşer. Her diriliş eli bilmelidir ki, o Allah ve Resulünün çağrısına icabet ettiği takdirde, Cenab-ı Hak da ona diriliş yollarını gösterecek ve onun dökülüp yollarda kalmasına asla meydan vermeyecektir. Sızıntı